أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونسيئة عمالنا من يهده الله فلا مذلله ومن يدل فلا حديله وإشهد أن لا إله إلا الله وحته لا شريكه وإشهد أن محمد العبده ورسوله أما بعد فإن أستخل حدث كتاب الله وخير الهريحة محمد صلى الله عليه وسلم ve şerrel umuri muhtesatuhâ, ve kulle muhtesetin bid'a, ve kulle bid'atin zalâle, ve kulle zalâletin finnâr. Zeberret kitabında kitab Muamelat, alışveriş bölümündeyiz. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Onlar ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah'a anmaktan, <gülüyor> namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymadığı insanlardır. Onlar kalplerin ve gözlerin Allah bulak olduğu bir günden korkarlar. Nur suresi 37. ayet. Fiyatları belirleyen Allah'tır. 864 ne olur? Rivayet Enes bin Malik radiyallahu anh. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında fiyatlar pahalandı. Dediler ki, ey Allah'ın Resulü fiyatlar pahalandı bizim için nar koy. Yani kar belirle dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Şüphesiz yaratan, rızkı daraltan, genişleten, rızık veren ve fiyatları ayarlayan Allah Azze ve Celle'dir. Ben sizden hiçbirinizin benden ne mal ne de kan konusunda davacı olacağı bir haksızlık olmadı halde Rabbimle karşılaşmak isterim. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Beyhaki el ve sıfatta İbn-i İbban, Zehûl-Maktis-el-Muhtare'de, Ahmet, Ebu Davud, Tirmizi İbn-i Mâhice, Darim'i, Ebu Yala Taberani İbn-i Müzir Elevsat'ta Beyhaki Sünnen'inde rivayet etmişlerdir. Muhbil bin Adisayül Müsnet'te tarcih etmiştir. Aynı şekilde aynı metin i̇bn Abbas radıyallahu anh'a ve Ebu Caife radıyallahu anh'den de sayı isnatlarla gelmiştir. Ee, evet, kar haddi Allah Resulü aleyhisselatü vesselam tarafından konulmamıştır. Böyle bir talep olmuş. Fakat Allah Resulü aleyhisselatü vesselam böyle bir hat koymamış. Bilakis ee, rızkı e, genişleten ve daraltan Allah'tır. Aynı şekilde Allah el-Musair'dir. Yani fiyatları belirleyendir. Böylece Allah'ın isimlerinden e, 4-5 tane isim de burada sayılıyor. Halik, Kabit, Basit, El er razık ve El-Musair isimleri. Faizin günahı 865 nol rivayet. Meleklerin yıkadığı Hanzala'nın oğlu Abdullah bin Hanzala radiyallahu anh'a dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişinin bilerek yediği bir dirhemlik faiz, 36 zinadan daha beterdir. Bu hadis buhar ve Müslim'in şartlarına göredir. Darekutni, Kutni i muhtarede Ahmet, Bezzar, mucem Taberani, Haris bin Ebi Usami Müsned'in de, Beyhak-ı şuhab ve İbni Sakir tarihinde rivayet etmişlerdir. Elbani Es-Sahiyah'da tercih etmiştir. Faizin kısımları 866'ın olur rivayet Abdullah bin Mesud radiyallahu anh'ten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu <gülüyor> Faiz 73 kısımdır. Bu hadis Bukhara ve Müslim şartlarına göredir. Ebu Naim tarih İspan'da hakim i̇bn Mace, İbn-i Müzre Efsat'ta Beyhak şuhab rivayet etmişler. Şeyh Muhbir Camii Sayyid'de tercih etmiştir sahabeler yasaklanmış bütün alışverişleri faizden sayıyorlardı. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yasakladığı ne kadar alışveriş çeşidi varsa işte mesela meçhulün satışı, elinde bulunmayan malın satışı, olgunlaşmamış malın satışı, sütün sağılmadan satışı, balığın tutulmadan sudayken satışı gibi bu satışların hepsini faiz kapsamında sayıyorlardı. Bu de buna delalet ediyor. Yani e, faiz sadece ribel fadl ve ribel yani vade faizi ve fazlalık faizinden ibaret değil. Faizin pek çok çeşitleri var. E, önceki hadiste de e, bu hadisin farklı rivayet yollarında yani kişinin bir dirhemlik yediği faiz anasıyla 30 defa zina etmesi gibidir diye geliyor farklı bir rafızında. Onun baş tarafında ve faizlerin en kötüsü diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bir kardeşinin, Müslüman kardeşinin ırzını e, mesela ırzı derken yani onun aleyhinde konuşarak, onu kötüleyerek e, elde edilen faizdir. Yani manevi faizler de bu şekilde, bu kapsamdadır. E, zinanın en düşüğünün böyle şeyin, faizin en düşüğünün şu kadar zinadan daha beter olduğu söylenmekle beraber e, bir Müslümanın gıybet edilmesinin, onun hakkında konuşulmasının, işte aleyhinde kötülük yapılmasının da bunların en kötüsü olduğunu bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani manevi faiz deniliyor buna da. Yani faiz kar elde etmek, fazlalık demek. Burada da kişi mesela bir Müslümanı kötüleyerek onun değerini düşürmüş oluyor. Böylece işte kendisi öyle değil. Yani gıybet ettiği kimse gibi değil. Gıybet ettiği adam şöyle şöyle yapan birisi ama ben öyle yapmayan birisiyim gibi bir imaj vererek böyle bir faiz elde etmiş oluyor. E, Bunu da faizin en kötüsü diye bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Faizi alana ve verene lanet edilmesi. 867 olur? Rivayet Abdullah bin Mesud Radyalan dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dövme yapana ve yaptırana, saç ekleyene ve ekletene, faiz yiyene ve yedirene, hulle yapana ve yaptırana lanet etti. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Taberani, Mucemül Kebir'de, İbnebi Şeybe, Müsned'in de, Nesai, Ahmet, Beyhaki rivayet etmişler. Muhbib-i Nadi, Cami-i etmiştir. Malı satarken kusurunu açıklamak. 868 nolu rivayet. Ukbib-i Namir radıyallahu anh'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Müslüman'ın kardeşine kusurlu bir şeyi, onun kusurunu açıklamadan satması helal değildir. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Kasım bin Kutlu Boğa i Ukbe bin Amir'de, Hakim Ahmet, i̇bn Mace, Taberani, Rüyani, Beyhaki, rivayet etmişler, Elban-i i̇rval Galil'de tahric etmiştir. Malı teslim almadan satmamak, 869 nolu rivayet, Hakim bin Hizam Radyaland dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sadaka mallarından bir yiyecek satın aldım ve onu teslim almadan önce kar ettim. Dedim ki Nebi sallallahu aleyhi ve selleme sormadıkça onu satmayacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum da buyurdu ki onu teslim almadıkça satma. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Mehami'li Emalisinde İbn İkban, Nesai, Ebudavud, Tirmizî, İbn Mace, Ahmed, İbn Neşibem, Taberani, Şerhu'l-Me'an'ı Hasr'da Tahavi Elevsat'ta i̇bn i̇bnül Münzir, tarihinde İbn-i Hayseme ve Süneyn'de Beyhak'i rivayet etmişlerdir. Diğer rivayet, 870 870'li rivayet, İbn-i Ömer radyalanma dedi ki, ''Bir adam Şam bölgesinden zeytinyağı getirmişti. Tacirlerle, pazarlık yapan kimseyle ben de pazarlık yaptım. Nihayet onu satın aldım. Derken bir adam bana doğru kalkıp geldi ve bana kar ettirerek beni memnun etti.'' O malla ilgili anlaşma yapmak için adamın elini tuttum. Bu sırada bir adam kollarımı arkamdan tuttu. Dönüp baktım o Zeyd bin Sabit radiyallahu Bana dedi ki onu bu şekilde satma. Zira onun senin konaklama yerine gidip malı teslim alması gerekir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teslim almadan yapılan satışı yasakladı. Bunun üzerine ben de elimi geri çektim. Bu hadis-i şartına göredir. İbn-i İbban. Hakim Ahmet, Ebu Davud, Dari Kutni, Taberani, Şerhumanele Hasarda Tahavi ve Şerhumuşküle Hasarda yine Tahavi ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Bu hadis, yani pazar yerindeyken almış zeytinyağı, onu da evine götürmeden pazardayken başka birisi daha iyi bir fiyat teklif ediyor. O da satmak istiyor. Fakat bunun yasaklanmış olduğundan haberi yok. Zeyd bin Sabit Radyalan'a ona hatırlatıyor. Bunun üzerine İbn-i Radyalarına. Bu alışverişten vazgeçiyor. Yukarıda Hakim bin Hizam Radiyalan hadisinde anlatılan yasağı hatırlatıyor yani zeytin bin Sabit ee, bu konuda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan yani merfu olarak gelen rivayetlerde bu yasağın yiyeceklerle ilgili olduğu ifade edilir. Yani Hakim bin Hizam e, bir lafzında e, yiyecek malını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam teslim almakça satmayı yasakladı lafzıyla rivayet eder. İbn Abbas radialanma ise yiyecek dışındaki başka mallar da hepsi bu şekildedir der. Bu İbn Abbas radialanmanın görüşüdür. Yani sahabeden ona muhafakat eden var mı bilmiyorum. Ama İbn Abbas radialanma başka şeylerinde yiyecek gibi olduğunu söylüyor. Dolayısıyla başka şeyler şüpheli korumdadır. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yiyecek hakkında söylemiştir bu yasa. Fakat başka şeyler böyle midir? Ee, yani İbn Abbas radıyallahu anh, görüşüyle hüküm sabit olmaz. E, fakat kişi bundan da sakınırsa ihtiyatla hareket etmiş olur. Yani vera ile hareket etmiş olur. Şüpheliden sakınmış olur. E, kişi... Demek, demek ki teslim alması demek, işte ben pazarda malı aldım, artık elma aldım, teslim aldım. Bu değil. Onun demek ki evine götürmesi yani evine veya deposuna veya kendi dükkanına neyse böyle bir şey gerçekleşmedikçe yiyecek mallarının satışı böyle caiz değil. Yani yiyecek mallarında komisyonculuk olmaz. Yani bu yiyecek mallar için komisyonculuk caiz değildir. Aynı şekilde şehirlinin köylü adına köylüyü yolda karşılayıp da daha o pazara girmeden... Onun elindeki malları almaz. Sonra o pazara götürüyor. Orada satması. Bu da bununla alakalı bir şey. Yani bu nevi simsarlık da yasaklanmıştır. E, şehrin köylü adına satışı. Satışa boş söz ve yeminin karışması. 871 no'lu rivayet. Kays bin Ebi Garaze. Radiyallahu anh dedi ki, biz Medine'de satış yapardık ve kendimizi simsarlar diye isimlendirirdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi ve bizi kendimize verdiğimiz isimden daha güzel bir isimle anarak şöyle buyurdu. Ey tüccarlar topluluğu, şüphesiz alışverişe boş söz ve yemin karışır. Onu sadaka vermek suretiyle temizleyin. Bunu Taberani, Ebu Davud, Nesai, i̇bn Mace, Tirmizi, Ahmet, Hakim, İbnebi Şeybe, Tealisi, Hümeydi, İbn-i Carud, İbn-i İbnebi Asım, El Ahad ve El Mesanide, Tahavi, İbn Gül El Muhalla'da, ve Beyhak Sünnet'e rivayet etmişlerdir. Hazis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Muhbibin Hadi, Sahil-i Müsnet'te tarihçe etmiştir. Evet, Simsar ismini yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu ismi kullanmıyor da ey tüccarlar diyor bu e, pazarda alışveriş yapan satış yapan kimselere e, bu sahabe de işte bizi böyle daha güzel bir şeyle isimlendirdi. Yani Simsar isminin hoş bir şey olmadığını onlar da böylelikle söylemiş oluyorlar bizi daha güzeliyle isimlendirdi yani tüccar ismi daha güzel bir isim e, demiş oluyor pazarlığı zayıf olan kimsenin alışverişi 870 gen ol rivayet Enes Radyalan'ta Ensardan bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında alışveriş yapardı fakat pazarlık yapmakta zayıftı Kavmi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip dediler ki Ey Allah'ın Resulü falanı alışveriş yapmaktan alıkoy. Çünkü pazarlığı beceremediği için çoğu kez aldanıyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çağırdı ve onu alışveriş yapmaktan yasakladı. Adam dedi ki Ey Allah'ın Nebisi ben alışveriş yapmadan sabredemem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Eğer alışveriş yapmadan duramazsan al gülüm ver gülüm aldatmaca yok de. Bukhari e, Bukhari ve Müslim şartlarına göre Ahmet bin Hanbel rivayet etmiş. E, fakat burada aldığımız metin Müslim'in şartına göre e, bunu İbnül Carut, El Muhtarede Ziyarül Mahdisi, Ahmet İbn-i Hakim, Ebu Davud, nesay Tirmizi, İbn-i Mace, Darikud, Nebu Yala Beyhak rivayet etmişlerdir. Muhbil bin Hadisahül Müsnet'te tarihç etmiştir. <gülüyor> evet, al gülüm, gülüm yani elden ele alış demek. Yani peşin olarak al, ver. Yani malını al, paranı ver. Ve aldatmaca yok de. Yani en azından laf olarak bunu söyle diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Böyle bu tip pazarlığı zayıf kimselerin, alışverişi beceremeyen kimselerin demek ki alışverişten uzak durması Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi. Ee, bu adam ısrar ediyor yani ben yapmadan duramam illa mutlaka ben alışveriş yaparım. Yani mutlaka bu benim başıma gelir diyor. O halde aldatmaca yok de böyle uyar diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Alışverişte aldatanın akıbeti 873 nol rivayet Ebu Hureyir radiyalli'nde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Bir adam bir gemiye satmak için şarap yükledi. Yanında bir de maymun vardı. Adam şaraba su katıp satıyordu. Maymun içinde dinarların bulunduğu keseyi alıp yelken direğinin üzerine çıktı ve keseyi açıp dinarların birini gemiye birini denize atmaya başladı. Böylece paylaştırdı. Bu hadis müslimin şartına göredir. Ebu Said'in Nakkaş, Fununul Acayip'te, Ahmet, İbni Bişran Emal'de, Taberani evsatta Ebu Şeyh Tabakat'ta, Haris bin Ebi Usami müsnedinde, İbn Adi El Kamir'de, Beyhak-i rivayet etmişler. Elbani Es-Sai'ya da, Muhbe bin Acayi Müsait'te etmişlerdir. Yani geçmiş ümmetlerden, İsrailiyattan bir şey anlatıyorlar Resulullah Aleyhisselatü ee, Yani adam şaraba sokattığı için, yani... Bu maymunu da Allah Azze ve Celle ona bir nevi öğüt, misal olarak e, musallat etmiş. Dinarların bulunduğu, yani altınların bulunduğu keseyi almış. Yerkenin tepesine çıkıyor ve birini yani su katmadığı şarabın, orijinal kısmının ücret olarak birini gemiye atıyor, birini denize atıyor. Yani su kattığı kısmında böyle şey yapıyor. Ona bir öğüt olarak bu gönderilmiş demek ki. Tarttığınız zaman ağır yapın. 874 nol rivayet Cabir bin Abdullah radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Tarttığınız zaman ağır yapınız. Bu hadis Bukhani'nin şartına göredir. İbn-i Şarkey, Sayhul Müsned'de İbn-i Mace, Ebu Havane Kudai rivayet etmişler. Elbani ve Şeyh Muhbil tarih etmişlerdir. Yani tarttığınız zaman ağır yapın. Şu manada yani satarken e, verdiğiniz malı Ağır olarak verin. Yani ücretinin daha fazlası olacak şekilde. Bunu satıcılara söylüyorlar Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani eksik olmasın fazla olsun o manada. Alışverişte ihsan etmek 875 nol rivayet. bin Kays Radyoland dedi ki Ben Mahrefe el-Abdi ile beraber Hecer'den bir miktar satılık elbiseyi Mekke'ye getirdik. Mina'da iken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve bir var için bizimle pazarlık etti ve onu bizden satın aldı. Bizim yanımızda ücretle tartan bir tartıcı vardı. Yani teraziyi için ayrıca tarttırmak için ayrıca ücret veriyorlarmış o zaman. Ee, ve burada da yani kumaşı demek ki tartarak e, satıyorlarmış elbiseleri. Tartıcı vardı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona tart ve tartını ağır yap buyurdu. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Yani burada e, her iki taraf Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hem alıcıya hem satıcıya ihsanı hem fiili olarak uyguladığını hem kavli olarak tavsiye ettiğini görüyoruz. Yani tart, tartını ağır yap. Yani sen ağır tart, ücretine ise vereyim manasında söylüyor bunu. Bu hadis-i şartına göredir, Abdurrazak, Ebu Davud, Hakim, İbn-i İbban, Tirmizi, Nesai, i̇bn Mace, İbn-i Carut, Tayalisi, Ahmet, Darimi, İbn-i Şeybe, Taberani, Ebu Ahmet el-Esami vel-Kuna'da, yani hakim, Ebu Ahmet el-Hakim, İbn-i muceminde Mucem'in de, Ebu Naim marifesinde, Begavi Mucem'de, İbn-i Münzir el-Efsat'ta, İbn-i Yasım el-Ahab vel-Mesan'de, Dulabi el-Kuna'da, İbn-i Sakir tarihinde ve Beyhaki Sünnen'de rivayet etmişlerdir, Mukbil bin Ad-i Sayıl- Tarih etmiştir. 876 no'lu rivayet Ebu Zura bin Amr bin Cerir Rahimullah'ta. Cerir bin Abdullah radiyallahu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dinleyip itaat etmek ve her Müslümana samimi davranmak üzere biat ettim. Cerir radiyallahu benim için ücretinden daha sevimli gelen bir şey satın aldığı zaman arkadaşına şöyle derdi. Muhakkak ki bizim senden aldığımız şey, Bizim için size verdiğimiz şeyden daha sevimli değildir. Yani almış olduğun şeyi istersen iade edebilirsin. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Bukhar ve Müslim bu ziyadeyle rivayet etmemişlerdir. Sadece baş tarafıyla yani dinleyip itaat etmek ve her Müslümana samimiyet, nasihat etmek üzere biat ettiğim kısmıyla rivayet etmişler. Şu ikinci kısmı alışverişle ilgili olan bu ikinci kısmı Bukhar ve Müslimde yoktur. Bunu Ebu Yala i̇bn i̇bn Ebu Davud, Ahmet Taberani Tabakatında i̇bn saat El-Muhallisiyatta Ebu Tahir El-Muhallis Ebu Naim Hilyet-ül Evliya'da Semmüye Fevaidinde Beyhaki Süneninde ve i̇bn Sakir Tarihinde rivayet etmişlerdir Yani burada muhayyer bırakma Söz konusu karşı tarafa Yani malı aldın Ama ola ki memnun kalmadın Getir hemen. Yani senin verdiğin para bizim için o maldan daha sevimli değil. Yani malını getirip iade edebilirsin, paranı alabilirsin diyormuş. Yani bunu bir nevi e, her Müslümana samimi davranmak, her Müslümana na nasihat etmek e, hadisinin bir şerhi gibi, yani onun bu fiili uygulaması gibi uygulanmıştır Cerr-i Tartı Mekke tartısı, ölçekte Medine ölçeği esastır. 877 olur rivayet İbn Ömer radıyallahu anh'a'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mikyal yani Keil ölçek, Medine'lilerin ölçeğidir. Vezin tartı ise e, Mekke'lilerin tartısıdır. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Vezin tartıda kullanılan gram, kilo dirham gibi e, yani ağırlık ölçülerinden bunlarla ilgili birimdir. Yağ, bal, şeker gibi tartı ile tartılıp satılan maddelere vezni denilir. Mikyal ise ölçek demektir. Kile, buğday, arpa gibi ölçü ile alınıp satılan maddelerin ölçülmesinde kullanılan alettir. Ölçü ile alınıp satılan maddelere keyli denilir. Yani yağ, bal, şeker, yani bunları bir kap içerisinde tartarsın. Ee, yani kendi şişesi vardır, ne bileyim kendi kavanozu vardır. Ee, ama arpa buğday gibi tahıllar bunlar yani şinik tenike gibi öyle bir e, bardak gibi bir şeyle kile dedikleri bunlarla ölçülüyordu kile i̇şte, e, kilede yani Medinelilerin kilesiyle başka yerlerin kilesi e, farklıdır. yani o şinik dedikleri şey ölçüleri farklıdır. kimisinin ki büyük kimisi daha küçük böyle farklıdır ölçekte Medine ölçeği esastır Resulullah Aleyhisselatü San. vezinde ise yani bu yağ, bal, şeker gibi şeylerin tartılmasında ise e, Mekkelilerin tartısı esastır diyor. Dolayısıyla bu neye yarar bu hadis? E, bize şer'i olarak mesela fıtır zekatı zekat, bunun gibi şer'i hükümler icap eden konularda biz işte Irakların ölçeği, Kuferlilerin ölçeği diye değil, işte Mikyal'de ölçekte Medine'lilerin ölçeği, Vezin'de Mekke'lilerin ölçeğine bakarız. Yani mesela bir sağ Urpa, bir arpa dediğimiz zaman, demek ki Medine'lilerin ölçeğine göre bu sahayı esas alacağız yani kuru bakliyat tarzında Medine'lilerin ölçeğini örnek göstermiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu sağın miktarı Medine'lilerin, Mekke'lilerinkinde farklı olabilir ama burada Medine'ninki esas diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu şer'i ibadetlerin icra edilmesinde esas alınacak ölçektir. Emek sermaye ortaklığı yani mudarabe. 878 nolu rivayet Eslem Rahimallah dedi ki Ömer bin el Hattab radıyallahu anh'ın oğulları Abdullah ve Ubeydullah radıyallahu anh'a bir ordu ile Irak seferine çıktılar. Dönüşlerinde Basra valisi Ebu Musel Eşari radıyallahu anh'a uğradılar. Ebu Musel Eşari radiyallahu onları çok iyi karşıladı ve size faydalı olabileceğim bir iş gelse elimden mutlaka yapardım dedi. Sonra da evet burada Hazine ait biraz mal var. Ben onu müminlerin emrine göndermek istiyorum. Size borç olarak vereyim. Onunla Irak'tan biraz mal alır, Medine'de satarsınız. Ana parayı halifeye teslim edersiniz. Yani mal aslında betül malın, yani ana parası esas mal, sermayesi betül malın. Siz yol yolla aslında bunu ticaretini yapın, kerzin olsun, fakat malın aslını halifeye götürün, teslim edin diyor. ''Yapacağınız kâr da ikinize ait olur.'' dedi. Onlar da kabul ettiler. Ebu Musa'yı Eşar radıyallahu böyle yaptı ve Ömer bin el-Hattab radıyallahu malı onlardan almasını yazdı. Abdullah ve Ubeydullah radıyallahu Medine'ye gelince aldıkları malı sattılar ve kâr sağladılar. O malı Ömer radıyallahu verdiklerinde o, bütün ordu sizin gibi borç aldı mı diye sordu. Onlar da hayır dediler. Bunun üzerine Ömer bin Hattab radıyallahu anh, ''Ey müminlerin emirinin oğulları, demek siz borç aldınız.'' hem malı hem de karı ödeyin dediğinde Abdullah radıyallahu susdu. Ubeydullah ise ey müminlerin emiri bu kar sana ait değil çünkü bu mal noksanlaşsa veya helak olsaydı biz yine onu ödeyecektik dedi. Yani riskinde biz üstlendik. Ömer radıyallahu tekrar ödeyin dediğinde Abdullah yine sustu. Ubeydullah ise aynı şekilde karşı çıktı. Bunun üzerine Ömer radıyallahu meclisinde bulunanlardan biri o malı kıraat yapsanız, yani mudarebe yapsanız ey mümnenin emiri diye fikir beyan etti. Ömer radıyallahu onu kıraat yaptım dedi ve ana parayla karının yarısını aldı. <gülüyor> Oğullar Abdullah ve Ubeydullah radıyallahu da karın diğer yarısını aldılar. Bu eser Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Malik da Şafii Müsned'in de, ve Beyhaki, Sünenlerle rivayet etmişler. Elbani İrval de tercih etmiştir. Yani Ömer Radyoğan burada müminlerin emiri iken, halife iken, işte kendi oğullarına böyle bir iltimas yapılmış gibi bir intiba olmasın diye buna karşı çıkıyor. Yoksa şer'an bu işlemde bir mahsur yok. Yani o yüzden bütün ordu sizin gibi borç aldı mı? Yani onlar bütün devlet sermayesi olan malı işletip sizin gibi kâr ettiler mi? Yoksa bu size mi özel? Bu iç durumdan dolayı engel olmak istiyor Ömer Radyoğan teklif, mudarebe yapılmaz. Yani emek sermaye ortaklığı e, bunu da kabul ediyor. Yani bunda bir sakınca yok. O zaman kar bunlara tamamen kalmıyor. Yarısı onlara geçmiş oluyor. Mudarebede şart koşmak. Bu da bununla ilgili bir rivayet. Yani emek sermaye ortaklığında şart koşmak. 879 numaralı rivayet. Urvebinez Zübeyir Rahmullah'tan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sahbesi Hakim bin Hizam radiyallahu bir adama mudarebeye mal verdiği zaman, yani emek sermaye ortaklığı için mal verdiği zaman ona, malımı hayvana sarf etmeyeceksin, onu denizde taşımayacaksın ve sel vadisine indirmeyeceksin. Eğer bunlardan bir şey yaparsan, malımı muhakkak ödersin diye şart koşardı. Bu eser buhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Darek ve Beyhak Sünnel'ine rivayet etmişler. Elban İrba'l-Galil de tarih etmiştir. Yani emek sermaye ortaklığı az önce... Ki rivayette geçti gibi kişi sermayesini verir bir kimseye ee, ana parayı yani sermayesini verir o adam da bu sermayeyle diyelim şöyle örnek verelim adam iki tane danayı verdi birisine adam da bunları sattı kar elde etti ve asıl sermaye sahibine e, dananın kendisini yine aldı iki danayı. Aldı, sahibine verdi, ettiği karın yarısını da ona verdi. Bu emek-sermaye ortaklığıdır. Bu emek-sermaye ortaklığında işte demek ki e, sermaye sahibi böyle şartlar koşabiliyor. Bunun caiz olduğunu gösteriyor bir rivayet. Yani ben sana para veriyorum, altın veriyorum. Bunu hayvana harcamayacaksın, yani hayvan alışverişi yapmayacaksın. Ondan sonra denizde taşımayacaksın. Çünkü batma gibi riskler olur, sıkıntılar olur. Mal sahibi istediğini söyler. Yani emek ortaklardan birinin e, ana, e, mal sahibi olan, sermaye sahibi olan ortağın diğerine koştuğu şartlar. Bunlar normaldir, meşrudur. Şayet bunlardan birini yaparsan, yani bu şartları ihlal edersen e, onu ödersin diye şart koşuyor. Kişinin çocuğunun malı kendisinin sayılır. 880 olur? rivayet Cabir bin Abdullah radiyallahu bir adam dedi ki, Eyalan Resulü benim malım ve çocuğum vardır. Babam da benim malımı kökünden tüketmek istiyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adama şöyle buyurdu. Sen de babana aitsin malında. Yani sen malınla beraber babana aitsin. Yani kökünden tüketmek istiyorsa tüketir. Buna hak sahibidir. Çünkü evladın babanın yanında e, mal böyle e, ferdi mülkiyeti söz konusu değildir. Bu hadis Bukhane'nin şartına göredir. Taberani Evsat'ta, İbn-i El-Muhallisiyatta, Ebu Tayyir El-Muhallis, El-Müzekkiyatta e, Darekutni, İbn-i Bişran Emali'de, Ebu Şeyh El-Avalisinde, i̇bn Adi El-Kamil'de, Tahavi Şerhümean Lasar'da, İsmail-i Mucem-i Esami Şuyuk'da, Hatip Muallahu Evham'da, Beyhak Sünneli'nde, İbn-i İbn-i El-Muhallâ'da, Sehmi Tarih-i Cürcan'da, i̇bn Sakir Tarih'inde rivayet etmişler Elbani İrval-ı Galil'de tahric etmiştir. Altın ve Gümüş'ün vadeli satışının yasaklığı 881 no'lu rivayet Ebul Minhal Raymullah dedi ki Zeyd bin Erkam radıyallahu anh, ile Bera bin Azib radıyallahu anh, ortak edilir. Peşin ve veresiye olarak gümüş satın aldılar. Bu durum Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca onlara peşin olanı ödemelerini, vadeli olanı ise iade etmelerini emretti. Yani o alışverişin bozulmasını söyledi. Bu hadis Bukhara ve Müslim şartlarına göredir. Ahmet, El-Evsat da İbn-i Mümzir rivayet etmiştir. El-Bani Ruvay-ı etmiştir. <gülüyor> Bu diğer rivayette gelen işte altın, misli misli Gümüş misli misli Buğday misli misli Arpa misli misine, misli ne? Hurman misli Tuz misli misli diye ve elden ele dir. Bunun dışındakiler faizdir diyebilirler. Hadisle aynı kapsamda. Demek ki altın ve gümüş şayet vadeli olarak satılırsa bu iade edilir ve o alışveriş iptal edilir. Yani geçersizdir böyle bir alışveriş. Caiz değil. Dolayısıyla adam mesela gidiyor kuyumcuya altın yazdırıyor. Bu caiz değil. Vadeli olarak borçlanıyor. Bu tip şeylerde bu caiz değil. Altın ve gümüş bunlar elden ele olmak zorunda. Aynı şekilde dolar da böyledir. Elden ele olmak zorundadır yani. Ve misli misline olmak zorundadır. Çünkü bizim kağıt paralarımız... E, her devletin ülke olarak e, altın hacmi, yani devletin altın hacmine endeksli olarak e, para birimleri ona endekslenir. Bu kağıt paralar hiçbir kıymet harbiyesi yok. Devletin altın rezervlerine veya e, gelir kaynaklarına endeksidir. Bunda esas altındır. Yani insanlar yanlarında altın, gümüş taşımasın, böyle bir zorluk olmasın diye buna endeksli kağıt paralar yani nasıl ki işte senet veya çek vadeli satışlarda çek ve senet kullanılır. peşin satışlarda da altın yerine para taşınsın. Onun içindir yani bu kağıt paralar veya bozuk paralar bunu ifade eder. Altın ve gümüş hükmündedir yani bu paralar. Dolayısıyla dolar alınacağı zaman borçla alınamaz. Bu caiz değil. Mark veya şimdi euro oldu. Euro. Bunların böyle vadeli olarak alım-satımı caiz değil. Bunlar elden ele olmak zorundadır. Yani aldın, çenç yapacaksın, peşin olmak zorunda. Ben işte dolar borçlanıyayım, altın borçlanayım, bunlar caiz değil. Yani altın borç alırsın ama kuyumcudan olmaz. Mesela sen bir arkadaşından altın borç alırsın. Aynı para borç alır gibi. Sonra zamanı gelince onu ödersin. Bunda bir sıkıntı yok. Ama alışveriş dediğimiz şey, sen para veriyorsun, altın alıyorsun. Yani hemcins olan şeylerin Alım satımını yapıyorsun. Burada bir fazlalık olacak. Yani vade geçecek. Ya bir eksilme olacak ya bir fazlalık olacak. Altın bu çünkü. Bu caiz değil bu sebeple. <gülüyor> Elden ele ve misli, misli olması zorundur böyle şeylerde. Para birimleri değiştiği zaman, ülke para birimleri değiştiği zaman da aynı altının vadeli alınması gibi oluyor bu. Yani sen dolar borçlarına borç alabilirsin arkadaşından. Bunda bir sıkıntı yok. Ama satın alıyorsan o doları. Yani change yapıyorsun, satın alıyorsun. İşte parayı şimdi vermeyeyim. Ben sana işte bir ay sonra o zamanki değerinden paranı vereyim. Bu alışveriş. Alışverişte bu caiz değil. Ama borç olarak alırsın. Altını borç olarak alırsın. Borçlanma başka bir şey, alışveriş başka bir şey. Yani bunların ikisini ayırt etmek lazım. Ödemek niyetiyle borç alam. 882 rivayet Ubeydullah bin Abdullah bin Utber Alimullah'tan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Meymune radiyallahu anh'a borç almak isteyince ona denildi ki ey müminlerin annesi ödeyecek durumun olmadığı halde borç mu almak istiyorsun? Meymune radiyallahu anh'a dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Kim ödemek niyetiyle borç alırsa Allah azze ve celle ona yardım eder. Bu hadis Bukhara ve Müslümün şartlarına göredir. Nesai, İbn-i Mace, Ahmet, İbn-i Hakim, Ab bin Hümeyt, Ebu Naim tarih Taberani, Ebu Yala, Şerh-ı Muşkül Aser'da, Tahavi, rivayet etmiştir, Elban Sayy'a da tarih etmiştir. <gülüyor> yani bir kimse bu konuda samimi olur. Yani ben elime geçen ilk imkanda borcumu ödeyeceğim böyle bir niyetle. Ee, borç alırsa Allah Azze ve Celle o kimseye yardım eder. Ama niyeti böyle değil niyeti sallamaksa bu niyetle borç alan bir kimseye Allah yardım etmez. O farklı bir konu. Borçlu olarak ölmek. O da işte bu tehdidin kapsamına giriyor artık. 883 numaralı rivayet. Semure radiyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle dedi. Burada Neccaroğullarından kimse var mı? Bu şekilde üç defa seslendi. Kimse cevap vermedi. Sonra bir adam cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Seslendiğimi işittin mi dedi? Adam evet dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Muhakkak ki sizden vefat eden falan kimseyi cennete girmekten alıkoyan şey üzerinde bulunan borcudur. Dilerseniz onu ödeyin, dilerseniz Allah'ın azabına teslim edin. Bu hadis Buhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Taberani, Hakim Ahmet Teymisi ve Ebu Davud rivayet etmişlerdir. Bu da ödeme niyeti ile alakalı değil de borçlu olarak ölmenin sıkıntısını, vebalini ifade ediyor. Yani kul hakkıdır çünkü bu. O adam cennetlik ise bile e, o onun cennete girmesine manidir. Niye? Çünkü kul hakkı. Hesaplaşması lazım. O olmadan olmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü da işte onun namına öderseniz o cennete girebilecek. Bu uyarıyı yapıyor. Ödeme niyeti olduğu halde borçlu olarak olan kimse e, 884 nol rivayet Ayşe radiyalarına da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetimden kim borç yüklenir de ödemek için çalıştığı halde ödeyemeden ölürse onun velisi benim. Yani devlettir. O, onun borcunu ödemek devlete aittir. Bunu Bukhar ve Müslüm'ün göre bir isnapla İsa bin Rahiye, Müsned'in de Ahmet... Ebu Yala Taberani es Abdin Humeyd Beyhaki Sünen'inde ve şu el-İlm'da İbn Asakir tarihte rivayet etmişler. Elbani Sayhada ve Muhbil bin Hadi sahihülmüş nehrinde tahric etmişlerdir. Borçlu kimseye süre tanımak veya affetmek 885 nolu rivayet Ebu Hurayra'dan Resulullah aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim zor durumda olan borçlusuna süre tanır veya Ondan indirim yaparsa Allah onu kendi gölgesinden başka bir gölgenin bulunmadığı kıyamet günde arşının gölgesinin altında gölgelendirir. Bu hadis-i şartına göredir. İbn-i Larabi, de, Tirmizi, Ahmet, Şer-i de Begavi, Bezzar, Kudai, mucem Taberani, El-Efsat'ta, i̇bn Münzir rivayet etmiştir. Muhbib bin Hadis-i etmiştir. Alışverişi bozma hususunda kolaylık göstermek. Buna ikale deniliyor. 886'ın olur. rivayet Ebu Reere radıyalandı dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Satış akdinin kaldırılmaz husunda kim bir Müslümanın isteğini kabul ederse Allah onun hatasını kıyamet günü kaldırır. Bu hadis Bukhara ve Müslim şartlarına göredir. Yani bir kimse gelse işte bu alışveriş benim zararıma oldu ben bilemedim dedi ve alışverişin iptal edilmesini istedi. Kim bunu böyle bir kolaylık sallarsa Allah işte ona kıyamet günü e, günahlarının hesabı konusunda kolaylık gösterir. İbn Asakir Tarihi Dimeş'te, Ebu Davud, İbn Mace, İbn İbn Hakim, Ebu Yala Muceminde, Begavi Şerhü'sünnesinde, Bezzar Müsnedinde El Muhallisiyat da Butayre Muhallis, -Muhallis İbnü'd-Dünya Kadau'l-Havaiş'te, Hatip tarihinde, buna Naim hillet Evliya'da, Harait-i ahlakta Şecer-i Emalisi'nde, İbni Bişran Emalisi'nde, Beyhak-i ve Şuab-ı rivayet etmişler. Muhbil bin Adisa'yül Müsnet'te tercih etmiştir. Yine benzer e, bir rivayet, 887, İbn-i Abbas Radyalanma dedi ki, Bir şeyi selef yoluyla, yani ön alım yoluyla, belli bir süreyle satın alırsan, süresi geldiğinde o malı bulursan alırsın, o malı bulamazsan daha düşük değerle değerde bir malı al, iki defa kazanç sağlama. Bunu Bukhari ve Müslim şartlarına göre İsnatla İbnül Müzir el-Levsat'ta, İbn Nazm el-Muhalla'da, Abdurrazak Musannef'inde ve Elbani Irvada tahric etmişlerdir. Yani selef yoluyla bir şey satın aldın. Ölü, ön alım yaptın. Yani parayı verdin ama mal daha gelmedi. Misal marangoza bir şey yaptırıyoruz. Veya işte yurt dışından adam bir şey getirecek. Sen parasını verdin önceden. Yani peşin verdin. O mal vadeli gelecek. Süresi geldiğinde o malı bulursan alırsın. Ama yok gelmedi veya adam işi çıkaramadı, yapamadı. O zaman daha düşük değerde bir malı al diyor. Kardeşim sen benim işimi bitiremedin. Burada senin odunların var, tahtaların var. Ben bunları alacağım o halde. Bunu alabilirsin. Ama daha düşük değerde al. Daha fazla değerde olan bir şeyi alma. Mesela senin işini yetiştirememiştir ama adam dolap yapıyor mesela. Başkasına ait. Başkasına yapıyor. Orada duruyor. Senin yaptırdığından daha lüks bir şey belki. Daha değerli bir şey. O zaman ben bunu alırım deme. Seninkinden daha değerli olmasın. İki sefer kar etmiş olma diyor. Evet yani bu tip şeylerde yani e, selef yoluyla alım satım yapıldığında e, yani esnaf, sanatkar kişi senin işin zamanında teslim edemediğinde senin e, anlaştığın değerde yani verdiğin para değerindeki bir malı ondan onun ödesinden alabilirsin. Ama burada da işte onu tekrar zarara sokacak şeyler alma. Değer neyse onu al veya daha ibn Abbas'la diyorlar ama burada biraz da ihsan tavsiye ediyor burada. Daha düşük değerde olanı al diyor. Evet, şununla bugünlük bitirelim. Muamelat bölümü devam edecek. Alacak tahsilinde iffetli davranmak. 888 oldu. olur? İbni Ömer ve Ayşe radıyallahu anhum dediler ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Karşısındaki versin veya vermesin, hak talep eden kimse iffet içinde talep etsin. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Yani dengesizlik yapmasın, iffetli olsun, yani karşılığını Allah'tan bekleyerek o şekilde hareket etsin. Vermiyor diye e, ölçüsüz hareketler yapmasın şeklinde bir tavsiye. Bunu Bezar i̇bn İbn ben Hakim, İmmu Hacı, El-Levsatta, i̇bn Münzir, Taberani mucem Levsatta ve beyak elinde bu Bukhar ve Müslüman Şartlarına göre esnaflar rivayet etmişlerdir. Allah izin verirse anlaşmazlıkta kura çekip helalleşmek maddesiyle bir sonraki derste devam edeceğiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü la ilahe la ve estağfurike ve tu